Evet. yine önemli bir konu kardeşler <gülüyor> min husnil islamil mer terkuhu ma ala diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette se la takhu ma leyse leke bihi ilm İlmin şeyin, bilmediğin şeylerin peşine düşme arkadaşlar Müslüman'ın Müslümanların başındaki en büyük musibetlerden bir tanesi kendilerini ilgilendirmeyen şeylerin peşinden gitmektir seni ilgilendirmiyor seni ne yapmıyor ilgilendirmiyor seni seninle ilgili bir mevzu değil sen onu öğrendiğin zaman Allah'ın huzurunda derece yükselmeyecek Sen onu öğrendiğin zaman imanla iman katmayacaksın Sen onu bildiğin zaman Allah'ın dini izzet izzetine izzet katmayacak. Sen onu bildiğin zaman kafirler rezil olur olmayacak. Sen onu bildiğin zaman ilmine ilim katmayacaksan o bilgi öğrenme. O bilginin peşine düşme. Çünkü göz, kulak ve gönül bundan sorumludur. Göz, kulak ve gönül İsra suresi ayeti arkadaşlar dikkat edin. Ve kâlu İnsan hidayeti ya gözüyle görür ya kulayla işitir ya da kalbiyle hisseder. Bu üç organ hidayetin alıcısıdır. Alıcı mekanizmadır. Hidayeti çeken bu üç organdır arkadaşlar. Bu üç organ hidayeti böyle alıp çekendir. Kur'an okuduğunuz zaman bu organlar Kur'an'dan etkilenir. Kur'an'ın hidayetinden faydalanmak gözle, kulakla veya kalple mümkündür. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerin peşine düştmesi sonucu göz, kulak ve gönül bundan sorumludur. Hidayet mekanizması bozulur güzel kardeşler. Hidayet mekanizması ne olur? Bozulur. Kişinin İslam'ın güzelliği işte bundan dolayı meydana gelir. Boş şeyleri terk eder, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk eder kişi. Bunun neticesinde hidayet mekanizmaları oldukça güzel çalışır. Göz güzel çalışır, hidayetten nasip alır. Kulak güzel çalışır, hidayetten nasiplenir. Gönül güzel çalışır, hidayetten nasiplenir. Ve bunun neticesinde güzel bir Müslüman ortaya çıkar. Seni ilgilendirmeyen. Bizim yıllar önce cemaatte iki tane temel kaidemiz vardı. Neydi? Sana neyle bana ne? En çok kullanılması gereken lafı sana ne? nereden geliyorsun sana ne kardeşim benim nereden geldim seni ilgilendirmiyor bu bilgi senin imanına iman katmayacak bu bilgi senin İslam'a güzelleştirmeyecek bu bilgi senin amellerini güzelleştirmeyecek nereden geldim akşam neredeydin ne yapacaksın benim akşam nerede olduğum bilgisi sana faydalı olmayacak ki bundan dolayı sana ne diyeceksin diyor adam geliyor diyor ki akşam İsmail ile gittik bana ne şey yani nereden gittin veya nereden geldin cümlesini ben çok yani çok basit. Yani olabilir mesela şey yapıyoruz. Kardeş ne yapıyorsun iyi misin işte akşam yoktu nerede neredeydin filan. Yani bu normal ama ben basitleştiriyorum. Tamam mı sana lazım olmayan bilgiyi alma yüktür. Bir bilgi sana lazım değilse o bilgiyi alma. Hafta sonu Ankara'ya gittin bana bana söyleme. Ha hafta sonu Ankara'ya girip geldiğim benimle ilgili bir kısmı varsa. Tamam mı? Benimle ilgili bir kısmı varsa bunu anlat. İsmail'in nereye gitti? İsmail'lerden çıktı ya bugün hep İsmail'e taktık. İsmail'ler nereye gitti? Ya ne yapacağım? Bu bilgi sana yük olabilir dikkat et. Bu bilgi ne yapabilir? Sana yük olabilir. Unutmayın. Bir, size lazım olmayan bilgiyi almayın. İki, karşınızdakine lazım olmayan bilgiyi vermeyin diyoruz. Nasihatlerimiz bu kadar kardeşler.